Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı yine deprem ve depremle ilgili hukuku konuşacağız. Bugün e, konuğumuz Sayın Hasan Sinar hocamız. Evet hocam hoş geldiniz. Programımıza e, kabul ettiğiniz, geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Sayın hocam hoş geldiniz. E, ben hoş bulduk sizi... efendim. Sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Zaten e, depremden sonra yaptığınız açıklamalarla kamuoyu sizi dikkatle izliyor, dinliyor ama ben yine de kısaca söylemek istiyorum. E, siz Ceza Hukuku Derneği'nde yönetim kurulu üyemişsiniz ve Altınbaş Üniversitesi'nde de ceza ve ceza muhakemesi ana bilim dalı başkanlığını yürütüyorsunuz. Biz yıllardan beri sizi e, ceza hukuku alanındaki çalışmalarınızla izliyoruz. Ee, o yüzden ben de hemen e, kabul ettiğiniz için e, teklifimize geldiğiniz katıldığınız için size teşekkür ediyorum hocam. Ee, şimdi... Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Ee, bugün sabah baktığımda AFAD verilerine göre 42.310 kişi ölmüş depremde. Ee, 48.018 kişi tahliye edilmiş bölgeden. Ee, bazı verilere göre 717.000 e, bina yıkılmış. 90 bina ağır hasarlı derhal yıkılması gerekiyor. E, AFAD'a göre de 16 günde 7184 artçı deprem olmuş. 13,5 milyon kişi bölgeyi böl kişi bu bölgede ve yakın bölgede etkilenmiş. E, şimdi kurtarma operasyonunun geç başladığı merkezi yönetimin geç müdahale ettiğini söyleyerek eleştirilere başlamıştık. Ardından da Dünyanın pek çok ülkesinden gelen yabancı destek birimlerinin ülkeyi hızla terk ettiğini gördük. Çünkü enkaz kaldırma işlemlerine beklenenden, umulandan, vaktinden önce başlandığına ilişkin ağır eleştiriler getirdiler. Son birkaç gündür de havada suç duyuruları uçuşuyor. İşte olası kasıtlar, ihmalen suçun işlendiğine ilişkin değerlendirmeler, Cumhurbaşkanı bakanlar, belediyeler... E, teknik ekip, e, mülk sahipleri e, herkes hakkında sorumlulukla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Biz de o nedenle e, işin uzmanına soralım dedik. E, sizinle hem e, sorumluluk hukuku yani kimler sorumlu, e, sorumluluk nedir burada, nasıl bölüştürülebilir hem onlarla ilgili konuşalım istedik hem de Deliller nasıl toplanmalı onu o konuda çok şey söylediniz çünkü o konuda dinleyicilerimize neler söylemek isterseniz sizi o noktada dinlemek istedik ve en son olarak da etkili soruşturma nasıl yürütülmeli ve bundan sonra neler yapmalıyız? Ben bugün için bu soruları e, düşündüm ve size sunmak istiyorum. Ben başta toplu olarak soruları sorayım. Zamanı yönetmek Bahri abinin e, işi olsun. Siz de uygun bulduğunuz e, şekilde e, değerli görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim efendim. Ben de Aynur Hanım'ın bu girişine bir küçük ilave yapayım. Şimdi insanlar e, hepimiz gözümüz kulağımız deprem bölgesinde ve e, her e, yıkıntılardan gelen ses bir umut, her çıkarılan canlı bu kadar acının içinde bizim tesellimiz. Yani işte bir kişi daha kurtuldu diye teselli oluyoruz. Ama ardından tabii bütün insanlar evet deprem bir felaket ama felaketin yani depremin olduğu Birçok ülkede bu ölümler, yaralanmalar, hatta mal kayıpları önlenebiliyor. Bunlar için tedbirler alınabiliyor. Ee, peki e, burada bu kadar ölüme, bu kadar yıkıma sebep olan kişiler acaba cezalanacak mı? Yoksa yine 1999 depreminde olduğu gibi bu insanlarla ilgili hani bir tane bir... E, günah keçisi bulunacak o e, işte hapiste tutuklu olacak ama gerçekten sorumlu olanlar e, ceza hukuk açısından sorumlu olanlar daha sonra da tabi malcanın yongası tazminat hukuku bakımından sorumlu olanlar bu sorumluluklarının bedelini ödeyecekler mi soruları var şimdi tabi benim de e, bu 1999 Gölcük depremiyle ilgili e, çalışmalar sırasında e, çok yoğun olarak orada e, avukat arkadaşlar, genç avukat arkadaşlar e, hukuki yardım masaları kurdular ve orada delillerin tespiti için uğraştılar. E, o zaman e, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türktü sağ olsun İstanbul Barosu'nun girişimiyle bütün keşifler, bilirkişi incelemeleri ee, keşif masrafları harçsız e, olaraktan yapılabildi Şimdi o zamanki yasaya göre işte e, 765 sayılı ceza kanunu vardı ve o ceza kanunu göre e, bu sorumluları e, cezalandırmayı düzenleyen 383. madde vardı. Şimdi 5237 ile 2005'te yürürlüğe giren e, yeni düzenlemeler geldi. 170-171. madde birinde kasten öbüründe taksirli. Bunları bir konuşalım e, diyoruz hocam e, ayrıca bir de Kimler sorumlu olacak? Yani insanların kafasında kimler sorumlu? Bu işin bu kadar ölüm, bu kadar yıkım, bu kadar yaralanma, acı ve mal kayıpları kimler sorumlu olacak? Belki de imar kanununda buna ilişkin işte zamanımız olursa düzenlemeleri de değinebiliriz. Ve de son olarak işte delillerin yok edilme tehlikesi çerçevesinde. İşte ceza kandı yine bir şey var, düzenleme var. İzleyicilerimize belki bu konuda da sizin söyleyecekleriniz olabilir. 281. madde bu delillerin yok edilmesi, gizlenmesi, silinmesi, değiştirilmesiyle ilgili kamu görevlileri varsa onların cezalarını artıran bir madde var. Ve acaba bu sorumlularla ilgili asıl ceza sorumluluğunu Nasıl düşünmeliyiz? Nasıl görmeliyiz? Bu konuda söz sizin hocam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hem aynı Hanım'a hem Bahri Bey e çok değerli tespitleri için. Hakikaten Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afetiyle karşı karşıyayız. Şu 6 Şubat gününden beri hayatımız artık eskisi gibi değil. Bir yandan hepimizin içi yanıyor, kahroluyoruz oradaki görüntüleri, yaşananları gördükçe, hissettikçe ve kendi günlük rutinimizden utanır hale geldik. Yani en basit bir yemek yemekten, uyku uyumaktan, çocuğumuzun başını okşamaktan utanır bir durumdayız. Korkunç bir felaketin çünkü tam ortasındayız. Oysa biz utanması gereken kişiler değiliz biz izleyen, dinleyen insanlara dair. Biz yanlış bir şeyler yapmadık ama... Yanlış yapan insanlar oldu ve onların bu yanlış işlemleri, eylemleri nedeniyle bu felaket ortaya çıktı. Sosyal medyada son günlerde paylaşılıyor biliyorsunuz. Biz Dünya üzerindeki tek deprem ülkesi değiliz. Japonya'dan Şili'ye kadar Dünya'da yer köyünün çok farklı yerlerindeki ülkelerde bizdeki kadar ağır hatta daha yüksek depremler ortaya çıkıyor. Ama orada yapı disiplini sağlanabildiği için. Depremler bize kıyasla çok daha az ölüm, çok daha az yaralanma ile atlatılabiliyor. Biz üstelik 99 depremi gibi korkunç bir facayı henüz çeyrek yüzyılda geçmeden bir süre önce yaşamış iken, o felaketi görmüş iken biz bu aradan geçen sürede yapı disiplininin sağlanması, gerekli denetimler için, tedbirlerin alınması, bunların tavizsiz bir biçimde işletilmesi noktasında de hangi yanlışları yaptık bunları mutlaka bir sorgulamak durumundayız. Bir de sizin ifade buyurduğunuz bana göre çok önemli olan bir husus var. Ee, elbette ki sorumluların tespiti, ceza hukuku özelinde konuşuyorum, soruşturmaların tamamlanması, iddianamelerin düzenlenmesi, kamu davasının açılması ve yargılama süreçlerinin yürütülerek sorumlular hakkında hak ettikleri eylemlerine uyan cezaların e, gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir gerçekliğimiz var. Biz 99 depreminden sonra da diğer e, doğal afetlerden sonra da gördük ki süreç içerisinde ceza yargılaması sü süreçleri ne yazık ki sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması gibi bir neticeyle sonuçlanmıyor. Aksine kamu vicdanını kanatan benim ısrarla altın çizerek kullandığım tabir ee, çok kadim yerleşmiş bir cezasızlık kültürü ile karşı karşıyayız. 99 çok... defemine geleceğim. Buyurun efendim. Hocam. Çok özür diliyorum. Yani burada Kesinlikle, özellikle evet. ben de bahsetmek istiyorum. Şimdi ceza kanunları ne için konulur e de diye düşündüğümüzde ve bir de yeni bir ceza kanunumuz var. Bu ceza kanununun amacında açıkça belirtilmesine rağmen e bunlar olmuyor. İzniniz olursa dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bunu bilsin diye okumak istiyorum. Diyor ki birinci evet. maddesinde bu 2000 5'te e, yürürlüğe giren e, öyle değil mi hocam? 2005, 2004 yapımı, 2005 bir 2005'te yürürlüğe girdi. Evet, burada diyor ki ceza kanunlamacı, ceza kanununun amacı kişi hak ve özgürlüklerini ki eski kanunda böyle bir şey yoktu, çok önemli yoktu. Evet, evet kamu düzen ve güvenliğinin, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi Toplum barışını korumak suç işlenmesini önlemektir. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esaslarıyla suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Şimdi ikinci temel amaç olarak benim bu maddeden anladığım bir de Kanunların suçlular konusunda caydırıcı bir etkisinin olması gerekiyor. Ve 99 depreminden sonra değişen bu yeni kanuna rağmen bu özellikleri taşıyor mu e, bu sorumlularla ilgili suç düzenlemeleri ve hakikaten aslında bu e, sorumlularla ilgili yasada hangi hükümler uygulanmalı özellikle? Evet. Maalesef bu amaç düzenlemesi e, ş, bize şeyden gelmişti bir cümleyle bilgi verim müsaade müyorsanız 97 Rusya ceza Kanunu'nda böyle bir düzenleme vardı. Onlar 91'de rejim değişiklikleri yaşadıkları için bir e, şey olarak milat olarak onu aldılar ve yeni ceza kanununda hangi esasların e, üzerinde titremesi gerektiğini yazdılar. Bizim kanun koyucumuz da bu yeni ceza kuku Kodifikasyon sürecini bir milat olarak hatta kendi ifadeleriyle bir ceza hukuku reformu olarak gördükleri için bu reform devrimin taçlandırılması anlamında oraya bir amaç maddesi koydular. Fakat ifade buyurduğunuz üzere o amaç maddesinin gereklerine uygulamada ne ölçüde ulaşılabildi bu ciddi bir soru işareti. Ee, müsaade ederseniz şu şeyin üzerinde konuşmak istiyorum. Geçmiş deneyimlerimiz bizim Doğal afetlerden sonraki ceza sorumluluğuna ilişkin süreçlerimiz ne yazık ki hep sorunlu Bu sadece 99 değil değiliz ama çok daha yakın örnek vereyim. Biz 2014 yılında belki de dünya madencilik tarihinin en büyük facialarından birini yaşadık bu ülkede. Soma'da biliyorsunuz o göçük nedeniyle tam 301 madenci hayatını kaybetti. Daha 2014 yılında oldu bu. Yüzlerce insan oldu 301 insanın cenazesi çıkartıldı olan. Bu da birilerinin kusuru, hatası, ihmali neticesinde ortaya çıkmış olan bir faciaydı. Şu an 2023 yılının Şubat ayındayız. Ve o 2014 yılında bu facianın 3 gerçekleşmesine, 300'den fazla insanın hayatının yitirmesine neden olan sorumlulardan bir tanesi bile cezaevinde değil. Bu cezasızlık kültürünün görünmez bir eli var. Bu görünmez el biraz olayın sıcaklığı ortadan kalktıktan sonra biraz insanlar rutin yaşamlarına geri dönmeye başladıktan sonra kolaylıkla bu süreçlerin geçmişte bırakılması, unutulması neticesini yaratıyor. Ve olay unutulduktan sonra da bir şekilde bu cezasızlık kültürü bütün ceza yargılama süreçlerine tıkıyor. Ve sorumluların hak ettikleri cezayı almadan Hayatlarına devam edebilmelerine imkan sağlıyor. Bunun daha ağırını 99 depreminden sonra da yaşadık. 20 bine yakın yurttaşımız resmi kayıtlara göre hayatını kaybetti. Depremden sonra, 99 depreminden sonra Türkiye e, makine mühendisleri odasının e, hazırlamış olduğu bir rapor var. Türkiye'de gerçi, deprem gerçeği raporu. E, bu Büyük Marmara depreminin ardından bu inşaat hatalarından dolayı çöken, çöken binalardan ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlamasıyla açılan davaları incelemiş. 2100 dava var efendim o süreçte. 2100 dava var ben şimdi çok detayına giremeyeceğim ama ulaşılabilen mahkumiyet sayısı iki elin parmakları kadar adeta. Biliyorsunuz o dönem 99 yılında şartla sala verme ve denetimli ile ilgili bir örtülü af yasası çıkartılmıştı. Rahşan affı diye hatırladığımız. Bu 2100 davanın çok büyük çoğunluğu zaten o af kapsamına girdiği için faillere ceza verme imkanı ortadan kalktı. Kalan davalarda ise şimdi konuşacağız siz suç tipine atıp yaptığınız için yargılama esnasında yapılan hatalar nedeniyle bir suç tipinin doğru şekilde belirlenememesi. İki, bilirkişilik sisteminin etkin ve e, a, a, hızlı bir biçimde işletilememesi. Üç, daman aşımı gerçekliği Kar, e, göz önüne alındığında bu üç neden, bu hiç etmen dolayısıyla neredeyse ben şimdi çok özet rakamları vereyim, hiç diyeceğim yanlış olacak. Şöyle, Sakarya'da, Sakarya'da 695 tane dava açılmış 99 depreminden sonra. Sadece 5 tane mahkumiyet kararı var. Kocaeli ilinde bölcükte dahil olan bütün ilçeler dahil Kocaeli ilinde 600'e yakın dava açılmış. 12 tane mahkumiyet var. İstanbul'da hatırlarsınız özellikle Avcılar bölgesini vurmuştu o dönem deprem. Yüzden fazla insan hayatını kaybetmişti. Yine 600'e yakın dava var ama 0 mahkumiyet var. Şimdi biz nasıl endişelenmeyelim geçmişte ceza yargılama süreçlerinde böylesi bir cezasızlık kültürünün egemen olduğunu göreceğiz ve şimdi Kahramanmaraş depreminden sonra hayatını kaybeden on binlerce insanımızın e, ölümüne yaralanmasına neden olan sorunlar hakkındaki ceza yargılaması süreçlerinden de çok endişe duyuyoruz. Bu noktada geçmişteki hataların yeniden tekrarlanmaması bu defa bazı şeylerin doğru yapılabilmesi için bizim hukukçular olarak Uyarı görevimizi, kamuoyu oluşturma görevimizi, kamuoyunda bir farkındalık yaratma e, görevimizi layıkıyla yerine getirme mecburiyetimiz var. Benim kendi adıma depremin ilk gününden bugüne adeta kendim parçalarcasına aman delil toplayalım, delil toplayalım diye üzerine durma temel nedeni bu. Çünkü 99 sonrasında gördük ki hem soruşturma evresinde bir takım aksaklıklar var. Hem de yargılama aşamasında bir takım az önce ifade ettiğim gibi sorunlar aksaklıklar var şimdi yargılama aşamasında geçmişte yaşadığımız aksaklıkları Biz bu depremden sonraki ceza yargılama süreçleri ilerlediğinde iddianameler düzenlediğinde yeniden gündeme getirip bunların tekrarlanması için o zaman da uyarı vazife yerine getirebiliriz ama 99 depreminden sonra soruşturma aşamasında yapılan hatalar Özellikle delil yetersizliği nedeniyle pek çok dosyada bırakınız dava açılmasını soruşturmanın dahi tamamlanamamasına ve pek çok dosyanın takipsizlik kararıyla ortadan kalkmasına neden oldu. Yani yargılama aşamasına geçilemedi bile. Dolayısıyla şu an şu dakika bizim depremden sonraki bu sıcak süreçte en çok üzerinde durmamız, ivedilikle yürütülmesi için talepkar olmamız gereken konu, geçmişte soruşturma aşamasında yapılan hataların şimdi tekrarlanmaması. Buna odaklanmamız gerekiyor. Burada da en önemli mesele bilimsel kurallara uygun olarak delil topluma faaliyetinin gerçekleştirilmesi. Bahri Bey çok güzel ifade ettiniz. 99 depreminden sonra İstanbul Banosu'nun çok değerli çalışmaları oldu. Evet. Fakat merkezi idare anlamında baktığınızda o dönemde Delil toplama faaliyetinin yürütülmesi konusunda genel bir etkili organizasyonun hayata geçirilebildiğini ne yazık ki söyleyemeyiz. Çünkü enkaz kaldırma faaliyetine o dönemde çok erken girişildi ve daha önce böyle bir büyük depremin yaşanmamış olmasının da tahmin ediyorum vermiş olduğu bir şaşkınlık içerisinde. Hızlıca orada o enkaz kaldırma, buldozerler, graderler gibi enkazı temizlediler. Ve sonrasında fark edildi ki o müteahhidin yüklenicinin, kamu görevlilerinin hepsinin sorumluluğuna girilebilmesi, ceza yargılamasında sağlıklı bir şekilde ilerlenebilmesi için mutlaka elinizde inşaat örneklerinin, numunelerinin olması lazım. Bu bir yanı... Maddi nitelikteki yani donatı örneklerinin, toprak örneklerinin, beton örneklerinin alınması, bunların fotoğraflanması, işte maddi varl varlığının ortaya yapılması, tasnif edilmesi, ayrıştırılması, belgelenmesi. Diğer yanı da o aldığınız örneğin hangi binadan nereden alındığını tespit edebilecek olan konum çalışmasının yapılması. Bunun da inşaat mühendisleri, konum uzmanları tek tek nasıl yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Bunları çok boyutlu, çok katmanlı olarak bilimsel kuralları uygun bir biçimde alabilirsiniz sonrasında yargılama aşamasında sorumlunun gerçekte kim veya kimler olduğunu da en sağlıklı bir biçimde tespit edebiliyorsunuz. Ama bunu soruşturma aşamasında delil toplama faaliyetini bilimsel kuralları uygun bir biçimde gerçekleştirmezseniz de sorumluya ulaşma imkanınız neredeyse hiç olmuyor. Bakın e, burada da bir kolaycılığa düşmemek lazım. Biz de bunu araştırdıkça, okudukça öğreniyoruz açıkçası. Hep birlikte öğreniyoruz. Şöyle bir kolaycılık anlayışı var. Yani yıkılan her binadan o binayı yapan müteahhit sorumludur. E, bu kolaycılığa düşmemek lazım. Çünkü kuşkusuz ki deprem yönetmeliğine aykırı olarak, malzemeden çalarak başka bir takım usulü ve yerine getirmeyerek Müteahhitlerin yol açtığı e, çok sayıda yıkım söz konusudur. Ben bu konuda böyle bir şey yoktu asla diye mi? Ama gerçekte sorumlunun kim olduğu ancak delil tespiti faaliyeti sonucunda ortaya çıkabilir. Daha dün şu an Cumhuriyet Savcıları ile birlikte bilirkişi sıfatıyla enkazdan örnek toplayan bir inşaat mühendisinin e, hazırlamış olduğu bir videoyu Gördün ve bunu ben de sosyal medya hesabımda paylaştım. Şöyle diyor orada inşaat mühendisi. Bizzat kendisi kameralara göstermek suretiyle. Bakın diyor kolon şu. İçerisindeki demir şu. Kullanılan muhafiz hafı bu. Bunların hepsi diyor şeye uygun. E, yönetmeliğe uygun. Burada diyor müteahhit malzemeden çalmamış. Ama köşedeki bağlantı noktalarını görse Bakın diyor burada demirci ustasının şunu demirleri şuraya, şuraya, şuraya, bağlantıları yapması gerekir. Demirci'nin ustasının yapması gereken o işlemi yapması gerekirdi ama o burada işçilikten kaçınmış, o bağlantıları sağlamamış, o bağlantılar gerçekleşmediği için de bina büyükü taşıyamamış ve yıkılmış diyor. Şimdi bunu ne ben bilebiliriz, ne dosyaya giren savcı bilebilir, ne de dosyaya bakacak olan hakim bilebilir. Bunu ancak orada teknik incelemeyi yapma imkanı bulan bilir kişi sıfatıyla inşaat mühendisi ve mimarlar bilebilir. Onların da bunu tespit edebilmesi için henüz o enkaz kaldırılmadan her bir binanın üzerinden somut bu örnekleri incelemiş olmaları gerekir. Buna göre rapor hazırlamış olmaları gerekir. Ama siz bir kez bu faaliyeti yapmadan enkazdan buldozerlerle girer ve orada o enkazı temizlerseniz Artık sorumlunun kim olduğunu, maddi gerçeğin ne olduğunu öğrenme imkanını sonsuza kadar kaybedersiniz. Onun için benim ilk günden beri istihvamım, yakarışım hep Adalet Bakanlığı ve hakimler savcılar kurulunaydı. Lütfen yıkılan bütün binalardan delil tespiti yapmaya elverişli sayıda Cumhuriyet savcısını ve bilirkişiyi oraya yönlendirin. Şimdi buradaki zorluğu da anlıyorum çünkü Hakikaten çok büyük bir depremle karşı karşıyız. 10-11 ilimizde, bütün ilçelerinde, bazı ilçelerin çoğunluğunu yerle yeksan eden yüz binlerce binanın az önce Aylin Hanım ifade etti etkilendiği çok bir etki alanı, fevkalade geniş olan bir. Şimdi bunun için ne yapılması gerekiyordu? Şahsi o, kanaatim, bir eleştivali efendim. Hocam Kusura bakmayın ben ki... hızımı aldım evet. gidiyorum ama yok, yok, e, yok, yok. Siz dilediğiniz zaman ben... e, araya girebilirsiniz evet. efendim. Şimdi orada e, dediniz ki işte bu savcıların bu işleri yapabilmesi için yönlendirilmeleri gerekir dediniz de belki evet. Burada, evet, da, burada da burada e, da dinleyicilerimizin kafasında olan bir soruya açıklık getirmek açısından şimdi yani e, maddesi çok önemli değil ama 160. maddeye göre diyor ki savcı bir suç işlendiği ihbar bu şikayet olabilir birisi ihbar edebilir evet. veya kendiliğinden bir suç işlendiği izlenimini edinir ise hemen soruşturmaya başlar ki burada maddi gerçeğin ortaya çıkması için şüpheli görülen ya da görünmeyen kişilerle ilgili lehte ve alehteki bütün delilleri toplar. Yani burada illa birilerinin ee, savcılara hadi bunları yapın diye e, yönlendirmesine bile gerek olmadığını e, acaba e, söylemek gerekir mi diye düşünüyorum ve bir de tabii ki savcılar bunları e, bunları yaparken yani bu araştırmaları yaparken oradaki savcılar birçoğu da deprem mağduru durumda hakimi savcısı hakikaten siz benim söylediğiniz gibi öbetçi başka bölgelerde görevli olan savcıların orada geçici görevle süratle görevlendirilmesi ve yeteri kadar görevlendirilmesi gerekir ki bu 160. maddiye çerçevesinde gerçeği ortaya çıkaracak delillerin toplanmasını yönetmesi gerekiyor. Ve tabii bununla ilgili yine sizin söyleyecekleriniz vardır. Tabii ki değerli üstadım katkınız için çok teşekkür ediyorum. İfade buyurduğunuz CMK 160 son derece açık. Cumhuriyet savcılarının resen araştırma yetkisi ve yükümlülüğü var. Derhal harekete geçmeleri lazım. Ne HSK'dan ne kimseden bir izin beklemeleri falan gerekmiyor. Fakat bir de gene ifade buyurduğunuz sahanın kendi gerçeklikleri var. O Cumhuriyet savcısının oturduğu lojman da aynı şekilde bu depremde yıkıldı. Adliye binaları yıkıldı. Ve herkes orada kendi canının, ailesinin, çocuklarının, sevdiklerinin canının derdine düşmüş durumda. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Savcısının e, fiilen orada tespit faaliyetine derhal girişebilmesini oradaki savcılıklardan bekleyebilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla bu noktada HSK'nın daha proaktif davranması bu gerçekliği göz önüne alarak ve gerçekleşen depremin etki alanının yayıldığı satın genişliğinin de göz önüne olarak derhal harekete geçerek daha fazla savcıyı görevlendirmesi gerekiyor mu? gerekiyordu. Ha yapmadılar mı? Yaptılar. Yani haksızlık etmekten Allah'a sığınırım hep evet, bunu söylüyorum. 6 Mart günü deprem, 6 Şubat günü deprem meydana geldi. 8 Şubat, Çarşamba günü İstanbul ve Anadolu adliyelerinden... 60'dan fazla savcı, başsavcı vekilleriyle birlikte, personelleri, katipleriyle birlikte tırlarla yola çıktılar. Evet, sonrasında Cuma günü bu sayı biraz daha arttı. 120'ye tamamlandı. İzmir'den, Ankara'dan da savcılar. Sonra 300'e çıktı. Sonra 478 bildiğim kadarıyla nihai rakam ki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasındaki rakam da bu. Fakat orada da şunu atlamamak lazım. Ben sahaya giden cumhuriyet savcılarının, içlerinde benim çok kıymetli öğrencilerim de var, e, ile sürekli iletişim içerisindeyim, sahada ne olup bittiğine ilişkin olarak. E, birincisi bu savcıların e, hepsi aynı anda gidip orada çalışmadılar. Yani e, devriye usulüyle örneğin çarşamba günü ayın 8'inde giderler, e, pazartesi günü geri döndüler. Beşinci gün dönecek şekilde hepsini programlamışlar. Onun yerine İzmir'den giden ekip onların görevini devraldı örneğin. Dolayısıyla aynı anda hepsinin bir arada çalışması diye bir şey söz konusu değildi. Bir de esas önemlisi Cumhuriyet Savcıları oraya gittiğinde ne yaptılar? Yalnızca delil toplama faaliyetiyle muğraşla Hayır. Çok daha... Ee, Farklı bir faaliyete yoğunlaşmak durumunda kaldılar. Ne yazık ki insan bunu ifade ederken de çok üzülüyor ama orada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın defnedilebilmesi için, defil ruhsatı sağlanabilmesi için ölü muayene tespit raporlarının hazırlanması gerekiyordu. Savcılarımız işte çarşamba günü gününe perşembe cumaya ancak organize olmuşlar. Öyle detayları anlatıyorlar ki üstadım yani o cenazeleri, e, muayene edebilmek için e, yerde yapmamak için okullardan sıralar getirdik onların üzerinde çalışmaya başlamışlar. Ve bu şekilde çalışarak e, ölü muayene tespitlerine ulaştılar Yüzlerce binlerce insan enkazdan çıkardığı ailesinin mensuplarını, cenazelerini bir an önce toprağa iade edebilmek, defnedebilmek edebilmek için orada sıra bekler hale gelmiş ve savcılar sabahlar akşama kadar bununla uğraştılar. Küçük bir birim var. ASK bir ayrıma gitmiş, bir birim oluşturulup bu birim sadece delil tespitiyle e, ilgili çalışmaya başlamış. Nitekim depremden ikinci nitelikte etkilenen örneğin Kilis gibi, örneğin Diyarbakır gibi, örneğin e, Şanlıurfa gibi e, il ve ilçelerimizde e, delil toplama faaliyetinin tamamlandığı ifade edildi Adalet Bakanlığı tarafından ki resmi makam bakanlık böyle bir ifade ortaya koyuyorsa biz buna itibar etmek durumundayız. Fakat soru şu ki bu delil tespiti faaliyetinin tamamlandığı yerler depremden ikinci nitelikte etkilenen yerlerde. Esas depremin vurmuş olduğu Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da ve Hatay'ın ilçelerinde, Reyhanlı dışındaki ilçelerde ne yazık ki bu faaliyet tamamlanamadı. Zaten o kadar az sayıda savcı ile bunun tamamlanabilmesi mümkün değildi. Onun için ısrarla şunu uyguladık. Ya bundan daha önemli bir iş yok şu an Türkiye'de. İstanbul, Ankara, İzmir'de nöbetçi işleri yürütecek, acil zorunlu işleri yürütecek Cumhuriyet savcıları dışındaki tüm savcılarımızı Mimar mühendisler Odası ile işbirliği içerisinde teknik bilir kişileri de organize etmek suretiyle binlerce savcı oraya göndermeniz lazım ki yıkılan bu yüz binlerce binanın hepsinden hasar gören bu binaların hepsinden delil örnekleri alınabilsin, numuneler alınabilsin, delil tespiti bilimsel esaslara uygun olarak ortaya konulup raporlanabilsin diye. Şimdi bu ne ölçüde gerçekleştirilebildi Halen bir muamma bizim için. Ancak çok net yani matematik gereği şunu biliyoruz ki bu kadar sayıda Cumhuriyet Savcısının ne yazık ki bu yıkılan ve hasar gören yüz binlerce binanın hepsine yetişebilmesi mümkün değil. Bu noktada avukatlar olarak biz işe girdik. Ya biz nasıl katkı sağlayabiliriz, neler yapabiliriz diye e, kafa kafaya verdik çalışırken Türkiye Barolar Birliği bana göre çok önemli iki Aksiyon aldı. Çok önemli iki e, faaliyette bulundu. Eğer müsaadeniz olursa bunlara da birer cümle vermek isterim efendim. Estağfurullah. İsterseniz hocam bir müzik hı hı. arası verelim ve ondan hay sonra hay. da e, siz de nefes almış olun. E, programın ikinci bölümüne devam edelim ve hakikaten gene bu delillerin toplanmasıyla ilgili e, iç makinelerin acele girmesi konusunda da insanları tedirgin eden... Sosyal medyada çok tartışılan bir şey var. Bu suç delillerini yok etme suçu ile ilgili. Onunla da bir bize bir evet. aydınlatırsanız seviniriz. Evet, evet. Evet. Müzik arası Amal Mahluti'den Rüya diye bir şarkımız var. Orada işte acıların, üzüntülerin son bulmasını hayal etmek gibi bir dilek var şarkıda. Onu dinleyelim sonra programımıza devam edelim. Evet. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı. Hasan Siner hocamızla beraber e, deprem ve deprem sonrası e, önümüze gelen hukuk soruları ve hukuk sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, e, bu son e, paragrafınızdan sonra e, delillerin toplanmasıyla ilgili e, sürecin önemine işaret etmiştiniz. Sonrasında evet, devam edelim. Türkiye Barolar Birliği'nin ee, önemli faaliyeti var demiştiniz Sayın Hocam. Tam orada <gülüyor> kalmıştık değerli istedim. <gülüyor> evet. E, elbette ki Cumhuriyet Savcılarının, e, bilirkişilerin resmi bilirkişilik faaliyetini yürütme noktasında her yıkılan binaya ulaşmasının çok da mümkün olamayacağı gerçeğinden hareketle sivil toplum olarak vatandaşlı olarak bu konuda nasıl katkı bununla da işi içerisindeyken Barolar Birliği iki önemli faaliyette bulundu. Bir tanesi bir depremzedeler için hukuk rehberi yayınlamasıydı. Ben bunu fevkalade önemsiyorum. Barolar site, web sitesinde de var. Sosyal medya hesaplarında da. Hatta gün itibariyle bir kez daha güncellendi. Çünkü tüm yurttaşlarımızın aklında, kalbinde şu soru var. Yani ben uğradığım bu zararı dolayı hangi hukuki yollara başvurabilirim? Yakınını, sevdiklerini, ailesini kaybetmiş insanlar bunun sorumluları hakkında bunların cezalandırılması için nasıl bir süreç ortaya çıkacak ben bu süreci nasıl yürütürüm uğradığı maddi zararlar açısından evi yıkıldı insanların iş yeri yıkıldı hiçbir şey kullanamaz hale geldi gene sorumlular hakkında tazminat davaları başta olmak üzere hangi tazmin yollarına gidebilirim ve elbette ki tüm bu süreçte aslında gerekli denetim görevini ifa etmeyen Anayasal barınma hakkının gereklerine uygun bir biçimde bir teşkilatlandığını ortaya koyamadığı için bu zararın ortaya çıkmasında açık bir kusuru bulunan idareye de idare mahkemesinin izniyle nasıl bir hizmet kusuru davası açabilirim? Tüm bunlara ilişkin soruların yanıtlarını içerecek bir hukuk rehberi Barolar Birliği tarafından yayınlandı ve ücretsiz olarak meslektaşlarımızın ve tüm yurttaşlarımızın istifadesine sunuldu. Dolayısıyla özellikle depremden zarar gören tüm yurttaşlarımızın bu hukuk rehberini dikkatli bir şekilde okumalarını ve orada öngörülen hukuksal çözüm yollarına çareleri ve başvurma yoluna gitmelerini istirham ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi delil toplama faaliyetiyle ilgili olarak da Borolar Birliği tarafından Enkaz Radarı isminde bir aplikasyon uygulama e, ortaya konuldu. Şu an iOS'ta var. Android'de de kısa bir zaman içerisinde var olacak. İndirilebiliyor. Dolayısıyla bunu indiren yurttaşlarımızın bu uygulama konum ve zaman bilgisini de e, muhafaza altına alıyor. Bu uygulama üzerinden. Enkaz mahallinde bulunan yurttaşlarımızın yıkılan binadaki bütün o kolonların, ee, kirişlerin, yıkılan o inşaatların fotoğraflarını farklı açılardan çekmesi ve videolarını daha sonra çekip bunları sisteme yüklemesi halinde her bir barolar birliğinin bu veri havuzunda var olacak. Üstelik konum ve zaman bilgileri olduğu için bu verilerin değiştirilebilmesi de söz konusu olamayacak ve mahkemede ilerleyen süreçlerde bunların delil olarak kullanılabilmesi yine hukuken mümkün olabilecektir. Bu devletin yetişemediği noktada sivil toplumun, vatandaşın, meslek örgütlerinin bir katkısı olarak kabul edilmeli ve mutlaka eğer her binadan eğer savcı gelip bilirkişehiyeti gelip resim, örnek alamamış resmi bilirkişilik valiyeti yürütmemiş olabilir ama en azından o inşaatın enkazın fotoğraflarının farklı açılardan çekilmediği e, videosunun alınmadığı tek bir yıkılmış bina dahi kalmasın ki biz ki bu e, elbette ki bir resmi delil değil ama en azından hiç delinden çok daha iyidir. Oradaki bu resimler videolardan yola çıkılarak ki nasıl yapılması gerektiği iki dakikalık bir YouTube videosu Okan Bayülgen tarafından seslendirilmiş. Orada detaylarını da veriyor. Dolayısıyla ben dinleyen ve enkaz mahallinde bulunan bütün yurttaşlarımızı bu enkaz radarı uygulamasını indirip yıkılan her binadan bu şekilde bir tespitte bulunmalarını istirham ediyorum. İleride yargılama süreçlerinde bu da e, sorumluların cezalandırılması için çok kolaylaştırıcı bir işlere sahip olacaktır. Dolayısıyla 99 depremi ilin sonrasıyla kıyasladığımızda teknolojik olarak, tecrübe olarak şu an çok daha ilerideyiz. Dolayısıyla ben bütün her binadan belki mümkün olmasa bile yıkılan binaların çok büyük bir çoğunluğundan bu şekilde delil tespiti yapılmasının mümkün olduğunu ve delil tespiti yapıldıktan sonra o binanın sorumluları, orada gerçekleşen ölüm ve yaralanma neticelerinin sorumlularından e, hukuki anlamda hesap sorulabilmesi için bu donelerin, bu verilerin yaşamsal önemi haiz olduğunu düşünüyorum. Bunu mutlaka değerlendirelim, bu imkanı kullanalım ve bu bir biçimde sorumluların cezasız kalmasını engellemek için her birimiz elimizden gelen çabayı gösterelim. Naçizane istirhamın bu yöndedir efendim. Bir de bu sorumlulukla ilgili değerlendirmenizi ben sizin dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum. Yargıtların evet. kararları var. İşte bilinçli taksir olacağına ilişkin ya da taksirle. Ölüme sebebiyet verilme e, konusunda yapılan nitelemeler var. Ama herkes biliyor ki deprem kuşağındaki bir ülkedeyiz ve yıllardan beri bu büyük e, ölçekli depremlerin geleceği e, biliniyordu, bekleniyordu. Hem merkezi hem de yerinden yönetimlerin e, gerekli tedbirleri alması ve çalışmalarını ona göre evet. düzenletmesi gerekiyordu. Şimdi e, hı hı. öğretide ve e, internet ortamında özellikle sosyal medyada herkes hukuki görüşlerini dile getiriyor. İşte Cumhurbaşkanı şöyle sorumlu, şu vakanlıklar böyle sorumlu, hatta e, GSM operatörlerini e, işleten e, şirketlere de ee, bir dönem yayını kestikleri için e, sorumluluklar yükleniyor. E, bina sahiplerinin sorumluluğu var. Teknik elemanların sorumluluğu var. Siz ne dersiniz Sayın Hocam? Burada bir ihmali suçlar mı vardır? Görünüşte, hı hı. E, son cümlenizi alamadım Aynan ama ihmali suçlar mı var dediniz. onu duydum ama ondan Bilmiyorum. sonraki cümleyi e, duyamadım. Herhalde kastı bir şey mi var da demek istedi Aynan Kasıt mı var yoksa tamam. ihmal mi var diye. Anladım. Evet. şimdi değerli üstadım önce şuradan başlamak lazım. Yani bu noktada işte siyasetçilerin sorumluluğu Cumhurbaşkanının sorumluluğu. Buyurun hocam. Memnuniyetle. Şimdi bu gibi ben şu aşamada bunların konuşulmasının, tartışılmasının açıkçası işi biraz sulandırmak olduğunu düşünüyorum ve fevkalade yazımı görüyorum. Onu ifade edeyim. Bizim bir tek meselemiz var şu an itibariyle. On binlerce insanımızı kaybettik. Bu insanın gerçekleşen ölüm neticesinden elbette yaralanma neticeleri de var ama esas itibariyle bu ölüm neticesinden dolayı sorumlu olan kişiler kim? Bu noktada elbette ki o yıkılan binaları inşa eden müteahhitler ve yükleniciler ön plana çıkıyor. Ama aynı zamanda. Sözgelimi 99 depremi öncesinde yapılmış binalardan söz ediyorsak buna ilişkin olarak güçlendirme faaliyetini yerine getirmeyen belediye teşkilatlarının sonrasında 2007'de deprem yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra bu deprem yönetmeliğindeki denetim görevi kendilerine verilen yapı denetim şirketlerinin yapı denetim firmalarının e, yönetici ve çalışanlarının aynı zamanda Üst denetim yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkililerinin ve nihayet e, yönetmeliğe uygun olmayan o binaya yapı kullanma izni yani iskan oturma izni veren belediye yetkililerinin silsile halinde bir sorumluluğu var bunlara odaklanmamız lazım. Çünkü siz işi siyasi bir mevzu olaya çıkıyor Cumhurbaşkanı şey derseniz e, sulandırırsınız. Onu şu aşamada hiçbir şekilde yapmamak lazım. Teorik düzeyde biz bunu tartışıyoruz. Hatta imar affına e, olumlu oy vermiş olan milletvekillerinin o af ile legal hale getirilen, yasal hale getirilen bir binanın yıkılmış olması durumunda cezai sorumluluğuna gidilebilemiyor. Biz kendi gruplarımızda bunları da tartışıyoruz ama yargılamada odaklanılacak şey bu değil. Önce sorumluların doğru tespit edilmesi. İki, manevi unsurun belirlenmesi. Şimdi az önce ifade ettiniz bu hukuken tartışmalı bir konu. Doğrudur. 99 depremi sonrasında da yargı uygulaması bana göre bu noktada iyi bir sınav veremedi. Yerel mahkemelerde ee, sizler çok iyi bilirsiniz eski ceza kanunun 455 ve 459. maddeleri taksirle öldürme sebebiyet verme ve taksirle yaralama ilişkin hükümle, maddelerden e, ilk derece mahkemeleri karar verdiğinde bu yargıtaya gittiğinde yargıtay bunları hayır efendim buradaki fiil işte eski ceza kanunun 383. maddesi umumi bir tehlikeye sebebiyet diyor diyerek bozdu geri döndü vesaire Şimdi ve o süreçte davaların suç tipinin doğru belirlenememiş olması bu dosyaların hemen tamamının zaman aşımına uğramasında çok önemli bir etken oldu. Ben bu konuda naçizane kendi düşüncemi ifade etmem gerekirse. Kuşkusuz ki şunu söylemek lazım. Yani her dosya için mutlaka bu şekilde olacaktır diye bir şey yok. Müşahhas olarak oradaki kusur durumunun tespit edilmesi gerekir. Ve her bir sorumluluk açısından ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. Ama prensip olarak baktığınızda siz söz gelimi bir müteahitsiniz ve yapmış olduğunuz binada yasal efsafı yönetmelikte öngörülen standartlardan daha az demir, daha az beton kullandığınız tırnak içerisinde malzemeden çaldınız. Ve bu durumu bel, şey, e, denetlemesi gereken kamu görevlilerini de Kendileriyle bir rüşvet ilişkisi içerisinde girerek bu durumu görmezden gelmelerini sağladınız. Ve yapmış olduğunuz bu bina denetim görevini üstlenen denetçilerin de rüşvet almak suretiyle görmezden geldikleri bu e, hakikat e, 6 Şubat depremiyle ne yazık ki e, gerçeğe dönüştü ve o bina yıkıldı içinde insanlar öldü yaralandı. Şimdi buradaki gerek müteahhit. Gerekse denetim görevini ihmal eden kamu görevlileri açısından. Bunlar bu şekilde malzemenin eksik kullanılması durumunda bir ölüm veya yaralanma neticesini Allah muhafaza deprem halinde ortaya çıkabileceğini öngörüyorlar. Konuda bir tartışma yok. Ama öngörmelerine rağmen yine de gerçekleşecek olan ölüm ya da yaralanma neticesine. Kabullenerek ya da en azından bu neticeye kayıtsız kalmak suretiyle fiilin icrasına göz yumuyor veya devam ediyorlar. Şimdi böyle bir durumda karşı karşıya kaldığımızda bizim derslerimizde anlattığımız ceza kanunu 21. maddesinde 2. fıkrasındaki olası kast sorumluluğu gündeme gelir. Ve icrahi bir davranışta bulunma göre kamu görevliliği açısından benim şahsi kanaatim 83. madde. yani İşmal suretiyle olası kasla öldürme ya da 81 82'deki olası kasla öldürmeye ilişkin hükümler çerçevesinde bir işlem yapılması gerekir. Hukuken benim görüşüm bu yönde ve e, elbette ki her somut olayın özelliklerine bakılmalı ama prensip olarak böyle bir öngörme unsurunun ve deprem sonrasında gerçekleşebilecek ölüm yaralanma neticelerinin ilişkin bir kayıtsız kalmanın ve buna rağmen fiile devam etmenin vallahi tespit edilebiliyorsa burada mutlaka bu kişilerin olası kasla öldürmeden dolayı cezalandırmaları yönünde bir tavır geliştirmemiz bir duruş sergilememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yönde bir Yargıda da egemen olması, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hazırlanacak iddianamelerde e, sorunlar hakkındaki davaların olası kastan açılması, yargılamaların olası kastan yapılması durumunda bizim 99 depreminden sonra yaşadığımız bu zaman aşımı engeli de çok büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Çünkü sizlerin de çok iyi bildiğiniz üzere. Ee, bu öldürme suçlarında zaman aşımı söyle ve fevkalade yüksektir bizim ceza kalınlığımızda. Dolayısıyla bu yargılamalar e, bitmeden zaman aşımında olması diye bir şey söz konusu olmaz. Adaletin tecellisi noktasında olması gereken yaklaşım budur diye düşünüyorum. Ama elbette somut olayın özelliğine göre Sorumluların kusuru tespit edildiğinde eğer öngörme unsuru var fakat gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen bu netice meydana geldiyse o zaman bilinçli taksir düşünülebilir. Eğer öngörmesi hiç mümkün olmayan bir biçimde ortaya çıkmış ise basit taksir gündeme gelebilir. Somut olayın özelliklerine göre bir kusur tayini yapmak gerekir fakat ilkesel olarak dışarıdan baktığınızda Burada üzerinden yürünmesi gereken manevi unsur olası kastı diye düşünüyorum efendim. Evet yani bu biraz evvel 83. maddeden de bahsettiğiniz hocam. Orada yani insanlar diyebilirler ki ya burada adamın bir öldürme kastı yok ama hakikaten bu olası kasta da böyle bir kast yok ama olacak sonucu bekleyebilmesi, görebilmesi e, durumu var. Ve de 83'ten bahsettiniz. Orada İhmali ve icraî davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi diye bir düzenleme evet. var. Burada gerek e, kanundan, gerek sözleşmelerden, gerekse yönetmeliklerden kaynaklanan bir, tak, bir takım e, görevleri yerine getirmezseniz veya bunları ihmal ederseniz, orada çıkan ölüm sonucu da tıpkı hakikaten e, ne yani kasten işlenmiş bir suç gibi cezalandırılmaya elverişli ve 83. madde hakikaten e, eski kanunda olmayan, benim bildiğim kadar yanlışım varsa düzeltin hocam, e, doğru yeni, doğru, kanunda, doğru, doğru. yeni kanunda düzenlenen bir şey. Bunların e, uygulanması aslında Aynur Hanım'ın da üzerinde size soru yöneltilerek e, durduğu konu, e, şey yani... Bu iş, bu bu ihmalleri yapanların bir dahaki sefere bundan vazgeçmeleri, ceza kanunlarındaki yaptırımların e, caydırıcı olması açısından önemli. Elbette e, ceza kanunları ağır cezalarla değil, cezaların çekileceğinin kamuoyunda bilinip bunun Artık özüm senmesi halinde etkili olabilir ama ikide bir çıkarılan aflar zaten böyle bir duyguyu tamamıyla ortadan kaldırıyor. Ama Maalesef. sonuçta caydırıcılık etkisi için e, bu düzenlemelerin işlerlik kazanması gerekir. Hocam vaktimiz az kaldığı için bir de şunu söyleyeyim yani sosyal medyada bu çok evet. tartışıldığı için. Şimdi bir de işte bu daha can kurtarma eylemleri devam ederken makineler girdi ama bu makinelerin girmesi işte aslında delilleri yok etmek için diye. Burada bir de kanunumuzun bir düzenlemesi 280, var. 281 evet. Buyurun efendim dinle. Yani buradaki bu düzenleme de e, hakikaten bu suç delillerinin yok edilmesi halinde uygulanabilecek bir yaptırım mıdır? Tabii ki sizin biraz evvel söylediğiniz çok önemli bir şey var. E, meseleyi sulandırmadan bu meseleye de e, bakmak şartıyla. Kesinlikle efendim. E, 281 ilişkin düşüncemi ifade etmeden bir hususunda altını çizim şu olası kas meselesiyle ilgili. Yani belki şimdi söyleyeceğim şey e, bu kadar pragmatist bir yaklaşım e, suç terörist açısından çok doğru ve sağlıklı olmayabilir. Ama ülkemiz realitesi açısından bunu söylemek durumundayız. Ee, ne yazık ki ceza hukuku alanında çalışan insanlar olarak bizler hepimiz ülkemizde e, ceza adalet sisteminin ve özellikle infaz hukukunun içler acısı bir durumda olduğunu kabul etmek zorundayız. Bizim infaz sistemimiz ne yazık ki işleyen bir sistem değil. Şu an şu dakika. İşlemiş olduğu bir suçtan dolayı üç yıl, üç buçuk yıl, dört yıl hapis cezası alan bir insan bir tek gün dahi cezaevinde geçirmeden elini kolunu sallayarak özgürlüğünden hiç yoksun kalmadan hayatına devam ediyor. Şimdi siz eğer burada taksimin varlığını kabul ederseniz... Ceza kanunu 85. maddesindeki taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun yaptırımına, 89. maddedeki taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçlarının yaptırımına baktığınızda e, buradan ortaya çıkabilecek ceza mahkumiyetlerinin son derece yetersiz, çok düşük cezalar olduğunu ve birçoğunun hiçbir şekilde infaz kabiliyeti olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla sorumlular bütün bu yargılamaların sonunda taksirden dolayı cezalandırılsalar bile yine ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam edecekler, hayatın içerisinde var olmaya devam edecekler ve kamu vicdanını kanatan bir netice kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla olası kastan yürünmesi noktasında dediğim gibi bu eleştirilebilir bu kadar pragmatist bir bakış açısı ama olası kastın e, cezası gözünün alındığında kamu vicdanının tatmin edilebilmesi açısından da bence en doğru ve sağlıklı yöntem budur diye düşünüyorum. 281. maddeye gelince e, uygulama alanı bulabilir ama orada şöyle bir güçlük var bana göre. 281. madde e, yani suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu özel kast ile işlenebilen bir suç. Evet, evet, ne evet. gerekiyor burada? Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla bu işlemin yapılması. Dolayısıyla siz... Her buldozerlerin girdiği, iş makinelerin girdiği enkaz kaldırma faaliyetinde siz bunun delilleri yok etmek ve gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla yaptınız diyemezsiniz. Eğer bu iddiayı ortaya koyuyorsanız bu iddiayı temellendirmeniz, gerekçelendirmeniz, delillendirmeniz gerekir. Orada büyük bir güçlük ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. İkincisi bir de şöyle bir gerçek var yani bunu söylemeye gerçekten dilim varmıyor ama. Orada enkazın altında şu an ne yazık ki hayatını kaybetmiş binlerce yurttaşımız var. Kesin sayıyı hiçbirimiz bilemiyoruz. Ama ölüm dediğimiz hem insan için bu böyle fizyolojik bir olay. Ölümden sonra ölü çürümesi dediğimiz o cenazenin süreç içerisinde e, çürümesi ve salgın hastalık yaymaya elverişli hale gelmesi gerekiyor. Ben tıp doktoru hekim dostlarımızla konuştum bu konuyu. Özellikle o cenazenin çok uzun çok uzun süre açıkta kalmasının başta verem ve kolera gibi birtakım salgın hastalıklara yol açabileceği endişesini taşıyorlar. Şimdi kamu sağlığı açısından böyle bir genel tehlike doğduğunda Artık siz durum biz delil toplayacağız. Bekletin. Şu kadar daha bekletin. Bu kadar daha süre bekletin. Yapamazsınız o murrozellerle o e, enkazlara girmek ve bu kamu sağlığı açısından ortaya çıkan tehlikeyi bertaraf edecek tedbirleri almak durumunda. Dolayısıyla burada da 281'in uygulanması anlamında sanki bir zorunluluk hali kusuru ortadan kaldıran bir sebep de kabul edilebilir diye düşünüyorum. Onun için bizim konsantrasyonumuzu, odaklanmamızı e, olası kasta e, yöneltmemiz ve onda ısrarcı olmamız sanki en doğru çözüm gibi geliyor kıymetli üstadım. Evet e, hocam, zamanımız doldu. E, tekrar çok teşekkür ediyoruz ama sanıyorum sizinle ee, yani bu konuda tekrar e, bir araya gelmemiz ve sizden bilgi almamız gerekecek. Aynur Hanım sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Hocamıza teşekkür ederim. Zaman oldu. Teşekkür ederim. Hocamızı yeniden bekliyoruz. E, tablo e, ilerleyen süreçte daha netleşecek. O zaman hocamızla tekrar görüşmek isteriz. Çok çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Hem hocamıza Ben teşekkür ederim. Hem de kayıtta emeği geçen arkadaşlara ve açık radyodaki arkadaşlara teşekkür ederim.